26. bab Hatta hazır bulunduğu yerleri tahdis edip anlatan kimse babı. Bu anlatmayı Ebu Osman Abdurrahman Ennehdi Sa'd İbni Ebi Vakkas'tan söyledi. Es Sa'ib İbni Yezid radiyallahu an şöyle demiştir. Ben Talha ibni Ubeydullah'a Sa'd ibni Ebi Vakkas'a El Miktab İbni El Esvet ve Abdurrahman İbni Alfa, Allah onlardan razı olsun arkadaşlık ettim. Ben bunların hiçbirini Resulullah'tan hadis tahtiş ederken işitmedim. Şu kadar var ki ben Talha'yı Uhud gününde tahtiş ederken işittim. 27. Bab Kafirlere karşı el birliğiyle, harbe çıkmanın vücubu ile cihat ve niyetten vacip olacak miktarı, beyan babı. Ve Allah'ın şu kavilleri. Ey müminler Sizler gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak el birliğiyle savaşa çıkın. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla muharebe edin. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Eğer yakın bir menfaat, orta bir sefer olsaydı, elbette senin arkana düşerdi. Senin arkana düşerlerdi. Fakat meşakkat onlara uzak geldi. Onlar eğer gücümüz yetseydi herhalde biz de sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Bunlar bu surette kendilerini helaka sürüklerler. Allah biliyor ki onlar hiç şüphesiz ve muhakkak yalancılardır. Ettevbe suresi 41-42. ayetler. Ve Allah'ın şu kavli. Ey iman edenler, ne oldunuz ki size? Allah yolunda el birlik kazaya çıkın denildiği zaman yere mıhlanıp ağırlaştınız. Ahirette olmaz geçip yalnız dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat bu dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Eğer emir olunduğunuz bu cihada el birliğiyle el birliğiyle çıkmazsanız Allah sizi pek acıklı bir azaba uğratır ve yerinize sizden başka itaatli bir kavim getirir siz ona hiçbir şeyle zarar yapamazsınız. Allah sizlere Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Tevbe suresi 38-39. ayetler. İbni Abbas'tan enfiru subatin seriyeler ve ayrı ayrı askerli, asker birlikleri halinde el birliğiyle cihada çıkın demek olduğu zikrolunur. subatin vahidi subetundur denilir. Bize Sufyan eser es bir tahdis edip şöyle dedi. Bana Mansur, Mücahit İbn Cerir'den o da Tavus'tan, o da İbni Abbas radıyallahu anh'tan tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü fetihten sonra artık Mekke'den Medine'ye hicret yoktur. Lakin cihat ve niyet vardır. Mekke'den yalnız cihat kastıyla ve faziletle tahsili niyetiyle çıkılabilir. Buna neleyh cihada davet olunduğunuzda hemen icabet ve hareket ediniz buyurmuştur. 28. bab Bir kafir bir Müslümanı öldürür. Sonra bu katil Müslüman olur ve dininde dinine bağlı kalır. Sonunda o da öldürülür. Yani harfle o da şehit edilirse ikisi de cennete girer babı. Bize Malik Ebu Zinat'tan o da El-Arestem O da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle söylemiştir Allah iki kişiyi rızası için karşılar Bunlar birbirini öldürüp cennete giren iki kimsedir Şu Müslüman Allah yolunda çarpışır Şehit düşer de cennete girer Sonra Allah onu öldürüne hidayet eder ve Sonunda o da şehit edilir bize ez-Zuhri'yi edip şöyle dedi. Bana Ambesar i̇bn Said, Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber verdi. Ebu Hureyre şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i fethettikten sonra kendisi henüz Hayber'deyken ben Yemen'den ona geldim. O ganimet dağıtıyordu. Ben ya Resulallah bana da bir pay ver dedim. Said i̇bn As oğullarından bazısı ki Eban İbn-i Said'tir. Ya Resulallah, ona pay verme dedi. Bunu üzerine Ebu Hureyre bu adam İbn-i Kavkal'ın katili dedi. Eben İbn-i Sa'd da, vay hayret şu dağı kediciğine. O Yemen'in dev illerindeki dahi dağımın dağının başında üzerimize yuvarlanıp geldi de Müslüman bir kişinin katilini bana yükleyerek beni ayıplıyor. Allah İbn-i Kavkal'a benim ellerim üzerinde şehit olma saadetini ikram etti de beni onun iki elinde kafir bir halde öldürerek hakir kılmadım. Ambes'e yahut serisindeki bir ravi Resulullah Ebu Hureyre'ye pay verdi mi yahut vermedi mi bilmiyorum demiştir. Ravi Sufyan İbni Uyeyne şöyle dedi. Bu hadisi bana Es-Said dedesinden o da Ebu Hureyre'den olmak üzere tahdis etti. Ebu Abdullah el Buharî der ki: Es-Sâîd ibni Yahya ibni Saîd ibni Amr ibni Saîd ibni Âstir. 29. bab. Düşmanla cenk ve kıtal etmeye gitmeyi oruç tutmaya tercih eden kimse babın. Enes ibni Malik radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ebu Talha düşmanla cenk etmekten oruç tutmazdı. Cenk etmek için oruç tutmazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu olununca ben Ebu Talha'yı hiç oruçsuz görmedim. Yalnız Ramazan bayramı günü yahut teşrik günlerinin dahil olduğu halde kurban günü oruç tutmazdı. 30. bab. Şehitler Allah yolunda öldürülmekten başka yedi nev'idir. Ebu Salih, Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur. Şehitler beş nevidir. Tavundan ölen, karın hastalığından ölen, suda boğulan, yıkık altında kalıp ölen, bir de Allah yolunda şehit olan yani öldürülen. Enes İbn Malik radiyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tavun her bir Müslüman için şehitliktir buyurmuştur. 31. Babı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 Kendinden dereceler bir mağfiret, bir rahmet vermiştir. Allah çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicidir. Nisa suresi 95-96. ayetler. Ebu İshak ise şöyle dedi. Ben Elbera radıyallahu anh'dan işittim. Şöyle diyordu. Müminlerden oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlar musavi olamaz. Ayeti indiği zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i çağırdı. Zeyd bir kürek kemiği ile geldi ve o ayeti yazdı. Bu sırada İbn-i körlüğünden şikayet etti. Bunun üzerine müminlerden özür sahibi olmadan oturanlar kısmı indi. Seyf i̇bn Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Mervan İbn-i Haken'i mescitte otururken gördüm ben de ona doğru geldim ve yanı başında oturdum. Kendisi bize haber verdi. O da Zeyd İbn Sabit şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müminlerin evlerinde oturanlarla Allah yolunda mücadele edenler beraber olamaz ayetini yazdırmak istedi. Tam o ayeti bana yazdırırken İbni Ummu Mektum Resulullah'ın yanına çıka geldi ve "Ya Resulullah" Cihada gücüm yetseydi ben de muhakkak cihada gider düşmanlığa harb ederdim. İbni Ümmü Mektum kör bir kişiydi. Allah Tebarek ve Teala Resulüne vahiy indirdi. Bu sırada Resulullah'ın uyluğu benim uyluğum üzerinde bulunuyordu. Vahiyin peygamber üzerindeki ağırlığı bana o kadar ağır geldi ki sonunda dizimin ufalanıp dağılmasından korktum. Sonra Resulullah'tan vahiy tesiri sıyrıldı da aziz ve celil olan Allah Gayru, ulit, dar, darar, zarar sahibi olanlardan başka diye bir istisna kaydı indirdi 32. bab düşmanla muharebe sırasında sabretmek babı Musa İbni Ukbe Salim İbni Nazır'dan tahtis etti ki Abdullah İbni Ebi Enfa, Ömer İbni Abdullah'a mektup yazdı o mektubu ben okudum şöyle yazmıştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarla karşılaştığımız zaman sabrediniz buyurdu. 33. Bab Kafirlerle muharebeye teşvik ve yüce Allah'ın şu kavli babı. Ey Peygamber! Müminleri harbe teşvik et. Enfal suresi 65. ayet. Bize Ebu İshak Hümeyt'ten tahdis etti. O şöyle demiştir. Ben Emes radıyallahu anh'tan işittim. Şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahzat ah sırasında hem de kazılan yere çıkıp varmıştı. Muhacirler ile Ensar'ın soğuk bir kuşluk vaktinde hem de kazmakta olduklarını gördü. Onların yanlarında kendileri adına bu işi görecek köleleri de yoktu. Resulullah bunların çektikleri yorgunluğu ve açlığı görünce Allah'ın me innel aişe ayşül ahire Mafirliği, ensarı ve muhacire. Ya Allah, dirlik ve yaşamak ahiret dirliğidir. Sen ensarı ve muhacirleri mafret ettedin. Orada bulunan sahabiler Resulullah'a cevap verici olarak nahnu nahnu ne Muhammeden aler jihadi ma ebeden. Biz yaşadıkça daha cihat etmek üzere Muhammed'e söz vermiş kimseleriz dediler. 34. bab Medine'nin etrafına hendek kazılması babı. Bize Abdülaziz Emes radıyallahu anh'dan tahsis etti ki şöyle demiştir. Muhacirler ve ensar Medine etrafına hendek kazma ve sırtları üzerinde toprak taşımaya başladılar. Bu sırada şu sözleri terennüm ediyorlardı. Nahnul lezine bay'u muhammeden alel islami bakina ebeden. Bizler hayatta kaldıkça daima İslam üzerine sebat etmeye Muhammed'e söz ve ait vermiş kimseleriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara cevap vererek şunları söylüyordu. Allahumma innehu la hayra illa hayrul ahire. Febârik fil ensari vel muhacire. Ya Allah, ahiret hayrından başka devamlı hayır olmadığı muhakkak. Onun için sen ensar ve muhacirler hakkında hayır bereket ihsan et. Ebu İshak dedi ki, ben Elbera radıyallahu anh'dan işittim şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazılması gününde toprak taşıyor ve levla ente mehtedeyne sözlerini söylüyordu. Elbera İbni Adib radıyallahu anh şöyle demiştir. Ahlak gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Toprak kâminin beyazlığını örtmüş olduğu halde toprak taşıyor ve şu sözleri söylüyordu: Levla ente te mehdeyina, ve la tasaddukna ve la salleyina, fe en zilen sekine ten ve sebit akbene en la kayna. İnner ulu kat bagaw fitneten ebeyna. Sen olmasaydın biz doğru yolu bulamaz. Sadaka veremez, namaz kılmazdık. Şüphesiz bu kafirler bizim çekindiğimiz fitneyi bize vakı vaki kılmak istedikleri zaman bizim üzerimize saldırmışlardır. Onlarla yüz yüze geldiğimizde gönlümüze bir sekinet, sabır, sebat indir ve ayaklarımızı yerinde sabit tut da bizi dağıtma ya Rabbi. 35. Bab özrün kendisini düşmanla cek etmekten alıkoyduğu kimse babı. Bize Hümeyt tahdis etti ki, onlara da enes tahdis edip, bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde Tebuk gazvesinden döndük, demiştir. Ve yine bize Süleyman İbni Harp tahdis edip şöyle dedi, bize Hammad ki o İbni Zeyd'dir, Hümeyt'ten. o da Enes radiyallahu anh'tan tahsis ettik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kazada idi ve şöyle buyurdu arkamızda Medine'de bir takım evler cemaati vardır ki biz bir dağ yolundan dere içerisinde her yürüyüşümüzde muhakkak o Medine'dekiler de yürüyüş sevabına bizimle beraberdirler onları burada bulunmaktan özür men etti ve Musa İbni İsmail dedi ki, bize Hammat-ı o da Musa İbni Enes'ten, o da babası Enes İbni Malik'ten tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki, Ebu Abdullah el-Buhari birinci senet daha sahihtir dedi. 36. bab, Allah yolunda cihattayken oruç tutmanın fazileti babı. Ebu Said el-Hudri'yi radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Her kim cihat vazifesindeyken Allah yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onun yüzünü yani vücudunu 70 yıl cehennem ateşinden uzaklaştırır buyuruyordu. 37. cevap Allah yolunda cihatta harzama yapmanın fazileti babı. Ebu Selem'e Ebu Hureyre radiyallahu anh işittim işitmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah yolunda çift harcama yaparsa cennetin bekçileri her bir kapının bekçileri ey fule buraya gel diye çağırırlar. Ebu Bekir Ya Resulallah her kapının bekçilerinin çağırmış olduğu kimseye bir kapıdan girmesi diğer kapıyı terk etmesinden dolayı bir bez yoktur dedi. Peygamber ben senin onlardan olmanı çok ümit ediyorum buyurdu. Bize Hilal ata İbni Yeser'den, o da Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'dan şöyle tahsis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde ayağa kalktı da, ben ancak benden sonra sizin üzerinize açılacak olan dünya bereketlerinden dolayı sizin için korku duyuyorum buyurdu. Sonra dünya çiçeğini zikretti akabinde bu bereketlerin birbiriyle bu bereketlerin biriyle söze başladı ve diğerini yani dünya çiçeğini ikinci yaptı. Bunun üzerine sahabilerden bir zat ayağa kalktı ve Ya Resulullah hiç hayır şer getirir mi diye sordu. Peygamber bu soruya cevap vermekten bir müddet süpür etti. Biz Resulullah'a vahiy vahi indiriliyor, indiriliyor dedik. İnsanlar sanki başları üzerinde kuşlar varmışçasına sükut ettiler. Sonra Resulullah dökmekte olduğu bol teri yüzünden sildi ve biraz önce sual soran nerede? Mal hakikaten hayır mıdır? deyip bunu üç defa tekrarladı ve devamlı hakiki hayır ve nimet hayırdan başka bir şey getirmez. Fakat dünya malı hakiki hayır değildir. Şöyle ki, muhakkak Bahar her bitirdikçe yeni öldürücü yahut da ölüme yaklaştırıcı şeyler de bitirir. Lakin yeşil ot yiyen hayvan böyle değildir. Ölüm, o ölüm tehlikesinden korunmuştur. Bu hayvan o yeşil otu yedikçe nihayet iki böğürünü dolduruncaya kadar güneşini karşılar ve kolayca testler ve şer Sonra da yine bol bol yer. İşte bu dünya malı da o yeşil ot gibi çekicidir, tatlıdır. Bu dünya malını hakkıyla alan ve onu Allah yolunda yetimlere, fakirlere tahsis eden zengin Müslüman ne hayırlı kişidir. Dünya malını haklılıkla almayan, haram mal toplayan hırslı kişi de daima yen her türlü doymayan obur gibidir. Kıyamet gününde bu mal kendi sahibinin cimriliğine, şahit olacaktır. 38. Bab Bir gaziyi cihazlayıp sefere hazırlayan yahut gazinin gerideki işlerini görmekte ona hayırlı halef olan kimsenin fazileti babı. Zeyd İbni Halid radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Allah yolunda cenk edecek bir askeri araç ve gereçlerini temin ederek sefere hazırlarsa o da kaza etmişçesine sevaba nail olur. Yine her kim Allah yolunda kaza eden bir askerin gerideki işlerini görmekte hayırla yerini tutarsa o da kaza etmiş olur. Bize Hemmam İbni Yahya, İshak İbni Abdullah'tan, o da Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan şöyle tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi zevcileri yanına girmesi müstesna Nedine de devamı olarak onun Süleyman'ın evinden başka hiçbir eve girmezdi. Peygamber bu devamlı girişin sebebi soruldu Peygamber'e. Peygamber ben onun Musleyme en acıyanım çünkü onun erkek kardeşi Haram İbn Milhan Muame kuyusu günü benim askerlerimin beraberinde öldürüldü buyurdu. 39. bak. Muharebe sırasında Ölülere sürülen hanut kokusu sürünmek babı. Enes İbni Malik'in oğlu Musa Yemame harbini ederken şöyle demiştir. Enes İbni Malik Yemame harbi günü Sabit İbn Kays'in yanına gelmiş. Sabit o sırada iki uyluğunu açmış. hanut denilen ve ölüye sürülen bir nevi koku sürünüyor ve şehit olmaya hazırlanıyor haldeymiş. Enes Sabit'e ya amca seni harp safına gelmemen için hapseden nedir dedi. O da ey kardeşimin oğlu şimdi geliyorum dedi. Bir taraftan da hanıt kokusunu sürünmeye başladı. Kokudan sonra sabit iki kat beyaz elbise giyerek kefenlendi. Sonra harp safına gelip gelip yer aldı. Enes hadisin burasında askerden bir kısmının cepheden açılıp bozulmasını anlamıştır. Sonra karşınızdan şöyle açılın düşmanlığı görelim de nihayet düşmanla buluşalım. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber harp ederken öyle panik yaparak harbetmezdik. Siz arkanıza kaçmayı ne fena adet ettirmişsiniz dedi. Bu hadise Hammad İbni Seleme Sabit el Elbunani'den o da Enes İbni Malik'ten olmak üzere rivayet etti. 40. bab. Harifte keşif karagolluğunun fazileti babı. Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Ashab günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kurayza oğullarının haberini bana kim getirir diye sordu. Zubeyir ben getiririm dedi. Sonra Peygamber bir kere daha Kurayza, oğull Kurayza oğullarına dair bana kim haber getirir diye sordu. Yine Zübeyir ben diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamber her peygamberin sahabeleri içinde halis ve seçkin bir adamı vardır. Benim seçkin adamım da Zübeyir'dir buyurdu. 41. Bab Komandanın halkı keşif yapacak kişiyi tek başına düşmanı keşif vazifesine gönderir mi? Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ravi Sadaka İbnü Fadl bunu herdeki günü olduğunu sanmıyorum demiştir. İnsanları bir keşif vazifesine çağırdı da bu çağrıyı Ezübeyr icabet etti. Sonra peygamber yine çağrı yaptı. Yine Zubeyir icabet etti. Sonra peygamber insanları yine bu vazifeye çağırdı. Bu sefer de Zübeyr vazifeye talip oldu. Bunun üzerine Peygamber Muhakkak her bir peygamberin bir havarisi, seskin, halis adamı vardır. Şüphesiz benim havarim de Ezzübeyr İbn-i buyurdu. 42. Bab İki kişinin beraberce sefere çıkması babı. Malik İbn-i Hüveyris an anh şöyle demiştir. Ben bir arkadaşımla peygamberin yanından ayrıldım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz vakitlerinde ezan okuyun ve ikamet getirin. İkinizden büyük olanınız size imamlık etsin buyurdu. 43. Bab Atın alnına dökülen saçlarında kıyamet gününe kadar hayır duyumludur. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atların alınlarına dökülen saçlarında kıyamet gününe kadar hayır bulunan hayvanlardır buyurdu. Eşşabi'den o da Urve ve İbn i Cahat el-Bariki'den tartış etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp atların alınlarına dökülen saçlarında kıyamet gününe kadar hayır düğümlenmiş hayvanlardır buyurmuştur. Buhari'nin üstadı Süleyman İbni Harp o da Urvet İbn-i Ebu Caat'tan söylemiştir ki bu hadis Kuşeyin'den, o da Hüseyin'den, o da Eşşabi'den, o da Urvet İbn-i Caat'tan senediyle rivayet etmekte müsreddet Süleyman i̇bn Harbe mutabat etmiştir. Enes i̇bn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket atların alınlarına dökülen saçlardadır buyurdu. 44. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin atların alılarına sarkan saçlarında kıyamet gününe kadar hayır duyumlanmıştır. Sözünden dolayı Cihad Berrin, yani Adil'in ve facirin beraberinde kıyamete kadar devam edecektir. Bize Urvet İbn-i Barriki radiyallahu anh tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Harp için eğitilmiş atların alınlarına sarkan saçlarında kıyamet gününe kadar hayır düğünlemiştir. Hayır, ahirette sevap dünyada ganimettir. 45. Bak Yüce Allah'ın Allah yolunda bağlanıp beslenen atlardan. Enfa suresi 60. ayet kavrinden dolayı Allah yolunda cihat etmek için at bağlayıp besleyen kimse babın. Ebu Hurayra radıyallahu anh şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim Allah'a inandığı için ve vaadini tasdik ederek Allah yolunda cihat etmek niyetiyle bir at bağlarsa şüphesiz o atın yediği yemler, içtiği sular, atın dışkısı ve sidiği kıyamet gününde o şahsın nazarında sevaptır. Sevap olacaktır buyurdu. 46. bab atın ve eşeğin özel ismi babı Ebu Katede'nin oğlu Abdullah'dan şöyle demiştir. <gülüyor> Babam Ebu Katede Hudeybiye semesi peygamberin beraberinde sefere çıktı. Ebu Katede arkadaşlarından bazısıyla beraber geri kaldı ve arkadaşları umur için ihrama girmişler. Kendisi ise ihrama girmemiş haldeydi. Ebu Talhanın görmesinden önce arkadaşları bir yaban eşeği gördüler. Onlar yaban eşeğini gördükleri zaman onu terk edip bıraktılar. Nihayet o yaban eşeğini Ebu Talha da gördü. Hemen kendine ait olan ve El Cerade denilen bir ata bindi ve arkadaşlarından kamçısını kendisine uzatıvermelerini istedi. Arkadaşları bu isteği kabul etmediler. Bunun üzerine kamçıyı bizzat kendisi aldı ve atı yaban eşeğine doğru sürdü. Ve onu vurdu. Sonra ondan hem kendisi hem de arkadaşları yediler. Sonra peygambere geldiler. Peygambere eriştikleri zaman ona yedikleri etin hükmünü sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan beraberinde bir şey var mı buyurdu. Yanımda onun bir bacağı vardır dedi. Akabinde peygamber o bacağı aldı ve onu yedi. Sehlik Nusad Saidi radıyallahu anh şöyle demiştir. Hurma bahçemizde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait bir at bulunuyordu. Ona noktasız ha ile luhayfu denilirdi. Ebu Abdullah el Buhari bu raviler noktalı ha ile luhayfu şeklinde söyledi dedi. Muaz İbni Cebel radiyallahu şöyle demiştir. Ben bir seferde peygamberin bindiği Ufeir denilen bir eşek üstünde peygamberin tergisindeydim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Muaz Allah'ın kulları üzerinde hakkı ve kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin diye sordu. Ben de bunu Allah ile Resulü en bilendir dedim. Resulullah Allah'ın kulları üzerindeki Sabit olan hakkı kulların Allah'a itaat ve kulluk etmeleri ve Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı da kendisine hiçbir şeyi ortak kılmayan kişiye azap etmemesidir. Yani bu husustaki rütfudur buyurdu. Bunun üzerine ben Ya, ya Resulullah ben bunu ben insanlara müjdele yayın mı diye sordum Resulullah hayır. Bunu onlara müjdeleme, sonra buna dayanıp güvenirler buyurdu. Enes İbni Malik radiyallahu anh söyle demiştir. Bir kere Medine içinde bir düşman baskını, korkusu yayılmıştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize Ebu Talha ailesine ait olup mendub denilen bir atı, iğreti aldı. Ona binip Medine'den ayrıldı. Geri dönüp geldiğinde korkulacak neviden bir şey görmedik. Muhakkak surette bulduğumuz şey mendubun su gibi akmasıdır. Buyurdu. 47. Bab Atın uğursuzluğu nevinden zikredilen hadisler babı. Abdullah İbni Umer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Uğursuzluk telakkisi adet olarak ancak, ancak üç şeyde. Atta, kadında ve evde hasıl olur buyuruyordu. Seyyid Saad Es-Sa'idi radıyallahu anh eğer herhangi bir şeyde uğursuzluk olsaydı o kadında, atta ve meskinde olurdu buyurulmuştur. 48. bak. Atlar üç nevi insan içindir. Ve Yüce Allah'ın şu kavli hem onlara bilmeniz için hem ziynet için atları, katırları, merkepleri yarattı. En-Nahl Suresi 8. ayet. Ebu es Sallam'dan o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Atlar üç nevi insan için üç türlüdür. At ırkı bazı adam için sevaptır. Bazı adam için fakirlik ve ihtiyacına bir perdedir. Bazısına da boynunda bir vebaldir. At kendisi için ecil olan kimseye gelince o atını Allah yolunda cihat için bağlamıştır ve atını bol bol otlu geniş bir sahada veya bir bahçede uzatmıştır. Bu bol otlu sahadan yahut bahçeden atın bu uzun ipinde iken yediği her ot at sahibi için haseneler olmuştur. Atın ipi kopsa şahlanarak ve bir veya iki yükseklik veya bir iki şart koşsa yerde onun bıraktığı gübreleri, izleri sahibi için haseneler olur. Bir de hayvan bir nehre uğrayıp da ondan içse sahibi sulanmak, sulanmak istememiş olsa bile bu su da sahibi için haseneler olur. Bir kimse de atını ölmek için yahut da riya için İslam ahaliye düşmanlık için bağlarsa bu hayvan onun için bir vebaldir. Resulullah'a eşeklerden soruldu. Resulullah bunlar hakkında bana her hükmü toplayıcı bir vecize olan şu tek ayetten başka bir şey indirilmedi dedi. İşte kim zerre ağırlığında bir hayır yapıyorsa onu görecek. Kim de zerre ağırlığında bir şer yapıyorsa onu görecek. Zilza suresi 7 ve 8. ayetler. 49. Bab Gazvede başkasının yorulan hayvanına dürtüp vuran kimse babı. Bize Ebul Mütevekkil Ennaci tahdis edip şöyle dedi. Ben Cabir İbni Abdullah el-Ensari'ye geldiğimde de işittikleri işittiklerini bize tahdis et dedim. Cabir şöyle dedi. Ben seferlerimin birinde Resulullah'ın beraberinde yolculuk ettim. Ravi Ebu Akil, Ebu Mütevekkil'in Gazrem-i Yahus Umre mi dediğini bilmiyorum demiştir. Seferden döndüğümüz zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim ailesine git, acele gitmek isterse yürüyüşünü çabuklaştırsın buyurdu. Cabir dedi ki, ben kül rengi devem üzerine binmiş olarak döndüm. Bu deve, bu devede başka renk yoktu. Yani rengine başka renk karışmamıştı. İnsanlar benim arkamdaydılar. İşte tam böyle herkesin önünde yol aldığım sırada devem, Yorgunluktan dolayı bizden durdu. Bunun üzerine peygamber bana Ya Cabir, devemi sıkı tut buyurdu ve kamçısıyla ona bir kere vurdu. Vurmasıyla beraber deve yerinden sıçrayıp hareket etti. Mütakiben peygamber deveyi satar mısın dedi. Ben evet dedim. Nihayet Medine'ye geldiğimizde peygamber de sahabilerinin grupları içinde mescide geldiğinde ben devemin mescidin kenarındaki taş döşemeli yer Bağlayarak yanına girdim ve kendisine işte benden satın aldığın deven buradadır dedim. Peygamber meçikten çıktı ve bu deve bizim devemizdir diyerek devenin etrafında dolaşmaya başladı. Akabinde peygamber birkaç okuya altın yolladı da bunu Cabir'e verin dedi. Daha sonra peygamber bana devenin bedelini tas tamam aldın mı dedi. Ben evet aldım dedim. Peygamber o develde o devede hibe olarak senindir buyurdu. 50. bab Çetin hayvan üzerinde ve erkek at üzerinde binmek babı. Raşid İbn Said daha çok ahırcı ve cesur olduğu için selef erkek hayvanlara binmeyi severlerdi demiştir. Mes'ud İbn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Medine'de bir düşman baskını korkusu olmuştu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya ait olup kendisine mendup denilen bir atı iğrete aldı ve ona bindi. Peygamber dönüp geldiği zaman korkulacak nevinde hiçbir şey görmedik. Biz ancak bu atı muhakkak bir derya bulduk buyurdu. 51. Bab Atın ganimetten alacağı payları babı. Nafi İbni Umer radıyallahu anh tahtis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet malından at için iki pay sahibi içinde bir pay tayin etmiştir. İmam Malik şöyle demiştir. Yüce Allah'ım her kim onlara bilmeniz için hem zinet içinde atları hatırlar, katırları eşekleri yarattı. Ennahl suresi 8. ayet kavlinden dolayı Atlara ve ağır yük hayvanlarına ganimet malından pay verilir. Fakat ağır yük hayvanlarına atlardan daha çok pay verilmez. 52. Bab Harp, harp içinde başkasının binek hayvanını önünden çeken kimse babı. Şube Ebu İshak'tan şöyle tahtis etti. Bir kimse Evbera İbni Azib radıyallahu anh'a hitaben Sizler Huneyn günü Resulullah'ın yanından kaçtınız mı dedi. O da evet biz kaçtık lakin Resulullah kaçmadı. Hevaz'ın halkı iyi ok atan bir kabile idiler. Biz onlarla karşılaşınca onların üzerine atıldık. Onlar hemen bozuldular. Bunun üzerine Müslümanlar ganimetler üzerine yöneldiler. Hevaz'ın kabilesi ise bundan faydalanarak bizi oklarla karşıladılar biz kaçtık Resulullah kaçmadı yemin olsun onu pek iyi gördüm ki o beyaz katının üzerinde korkusuz duruyordu Ebu Sufyan da katının gemini tutuyordu bu sırada peygamber "Emme meviyyü la kezib emme İbni Abdülmuttalip ben peygamberim yalan yok ben Abdülmuttalip'in oğluyum diyordu 53. Bab Binek hayvanı için eğerde olan demirden yahut ağaçtan üzengi ile semer ve palana takılan ipre veya kayış üzengi babı. Nafi İbni Ömer radıyallahu anh'dan tahtis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağını gaz üzengiye girdirdiği ve binek devesi ayakta olduğu halde üzerinde onu dümdüz doğrulttuğu zaman Zulhleyfi Mescidi'nin yanındaki, yanından itibaren umre yahut has niyetiyle terbiye ederdi. 54. Bab Çıplak ata binmek babı Enes i̇bn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabileri üstünde eğer bulunmayan çıplak bir at üzerine binmiş olarak kılıcı da boynunda asılı olduğu halde karşıladı. 55. Bab Dar adımlı yavaş yürüyüşlü at babı Said İbni Ebu Arube, Arube katıl o da Enes İbni Malik radıyallahu anh olmak üzere şöyle tahsis etmiştir. Medine ahalisi bir defasında geçeleyin bir düşman baskınından korktular. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya ait olan yavaş yürüyen yahut kendisinde bir yavaşlık bulunan bir ata binip düşman üzerine sordu. Keşif yaptıktan sonra dönüp geldiğinde bu atınızı bir derya bulduk buyurdu. Bu hadiseden sonra bu ata yürüme ve seyitme yarışı yapılma bu atla yürüme ve seyitme yarışı yapılmaz oldu. 56. Babı Atlar arasında öne geçmek, yarışı yapmak babı. Bize Sufyan Es-Servi, Ubeydullah'tan, o da Nafi'den tahts etti ki i̇bn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İdman'a çekilmiş ve zayıflatılmış atları, El-Hayfa'dan başlayıp Seniyyat-ül-Veda'ya kadar koşturup yarıştırırdı. Diğer defa da yıpratılmamış atları Es-Seniye'den ta Ben-ül-Zülayk kadar koşturup yarıştırırdı. Abdullah İbni Ömer ben koşturup yarış edenler içinde idim demiştir. Ravi Abdullah İbni Velid de şöyle dedi bize Sufyan tahsis edip şöyle dedi bana Ubeydullah tahsis edip şöyle dedi Sufyan El Hayfa'dan Seniye el Vedaya kadar 5 mil yahut 6 mil Seniye ile Benuzura Benuzura ikmesi de arasında 1 mildir dedi. 57. bab Yarış için atların idmana çekilip zayıflatılması babı Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idmana çekilmiş atlar arasında yarış tertip etti. Bu yarışın gayesi Eseniyye'den beni Zurak mescidine kadar idi. Abdullah İbni Ömer bu idmanlatılmış idmanlatılmamış atlar yarışında yarışmış idi. Ebu Abdullah El Buhari dedi ki emeden gaye demektir. Kur'an'dan şahidi fetale aleyhim üzerinde uzun zaman geçmiş hadis suresi 16. ayettir. 58. bab. İdmana çekilip zayıflatılmış atlar için yarış uzaklarının sonu babı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıprandırılmış yani idmana çekilip çekilip zayıflatılmış atlar arasında Yarış tertip etti de bu atları El-Hayfa'dan salıverdi. El-Hafya'dan salıverdi. Bu koşu yarışının hedefi Semiyetul Veda idi. Ebu İshak dedi ki ben Musa'ya bu mesafenin arası ne kadar uzaklıktaydı diye sordum. 6 yahut 7 mildir dedi. Yine peygamber idmana çekilmemiş atlar arasında yarış tertip etti. Ve bunları Seminyet-ül Veda'dan salıverdi. Bu yarışın sonu Ben-i Züraik mescidi idi. Ebu İshak dedi ki ben Bursa İbni Ukbe'ye bu mesafenin arası ne kadardır dedim. Bir mil yahut buna yakındır dedi. Abdullah İbni Ömer de bunlar içerisinde yarışan kimselerden idi. 59. Bab. Peygamber'in dişi binek devesi, babı. İbni Ömer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kasva isimli devesi üzerinde Usame İbn Zeyd'i arka tarafına bindirdi demiştir. El Misver İbni Mahreme'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kasva hızlı etmedi, çöküp kalmadı buyurdu. Hümeyt et tavil dedi ki, ben Emes radıyallahu anh tercih O şöyle diyordu. Peygamberin dişi binektevesine El Adba tenin Bize Zuhayr Humeyd'den tahris etti ki Eme's radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in El Adba ismi verilen bir dişi binektevesi vardı ki koşuda, seferde önüne geçilmezdi. Geçen senet ile Humeyd şöyle dedi: Yahut hemen hemen önüne geçilmezdi. Bir ara yük devesi üzerinde bir bedevi geldi. Yapılan koşuda bu yük devesi El-Abdahi geçti. El-Abdahi geçti ve bu geçiş Müslümanlara ağır geldi. Peygamber bu ağır, ağır gelişi anladı da dünyadan yükselen her bir şeyi muhakkak aşağıya koyması Allah üzerinde bir haktır buyurdu. Bu hadisi Musa İbni İsmail, Hammad İbni Seleme'den, o da Sabit Ezbunani'den, o da Enes'den, o da Peygamber'den olmak üzere uzun bir metinle rivayet etmiştir. 60. Bab Eşekler üzerinde gaz babı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyaz katırı babı. Bu beyaz katır hadisini Enes söyledi ve Ebu Hümeyd de Eyle Meliki Yuhanna İbni Rube peygambere beyaz ve katır hediye verdi demiştir. Bize Sufyan Es-Servi edip şöyle dedi. Bana Ebu İshak tahtis edip şöyle dedi. Ben müminlerin anası Cüveyriye'nin kardeşi Amr İbni Haris el-Mustalahtan işittim. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyaz katırı silahı ve bir de sadaka yaptığı arazından başka hiçbir şey bırakmadık dedi. Sufyan Es-Servi şöyle demiştir. Bana Ebu İshak el-Bera radiyallahu anh'dan tahdis etti. Bir adam el-Bera'ya ya Ebi Umaret'e Hüneyn gününde arkanızı dönüp kaçtınız mı dedi. O hayır. Vallahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasına dönmedi. Lakin insanlar çabuk dönüp Davranıp acı ve edenleri arkalarına döndürüp kaçtılar şöyle ki, Hevazın okçuları onlara ok yahuruyla karşıladı. Peygamber sallallahu Aleyhi ve sellem beyaz katırı üzerinde, Ebu Sufyan İbnul Haris de o katırın gemini tutmuştu. Bu sırada Peygamber, ben Peygamberin yalan yok, ben Abdülmuttalib'in oğluyum diyordu.